Evet, muhterem kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve barakâsım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, bağışlaması üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri bağışlasın kardeşlerim. İslam dini kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu dini insanlara hem dünyalarını hem de ahiretlerini düzenlemek için göndermiştir. Dünyada iken, yani şu içinde bulunduğumuz hayat, ki biliyorsunuz insan için üç tane hayat vardır. Birincisi dünya hayatı, ikincisi bergah dediğimiz kabir hayatı, üçüncüsünde uhrevi olan hayat, yani Ahiret. Allah Azze ve Celle içinde bulunduğumuz bu hayatta insan ilişkilerinden, toplum ilişkileri, karı koca ilişkileri ve daha birçok konuları ne yapmıştır? Bir düzene, bir tertip içerisine koymuştur. Yani bir karı ile kocanın arasındaki İlişkiler nasıl olmalı? Şeriata uygun bir şekilde. Bir aile içindeki yaşantı nasıl olmalı? Ve bir e, toplum içerisinde çünkü insan bakıldığı zaman bir kendi nefsi var, hanımı var, çoluğu, çocuğu var, ailesi var, işte akrabası var, komşusu var ve nedir içinde yaşadığı bir toplum var cemaat var dinimiz İslam dini bütün bunları ne yapmıştır bir tertip içerisinde ele almıştır ki İslam dini gerektiği gibi sarıldığınız zaman ki Allah Azze ve Celle wa atasimu bi hadi Allahi jami'an وَلَا تَفَرَّقُوا Sizler ne yapın? Toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Kimisi bunu Allah'ın ipini Kur'an olarak tefsir etmiş. Kimisi de ahdullah, Allah'ın ahdi, adi olarak ne yapmış? Tefsir etmişler. Ve diyor ki ayette وَلَا تَفَرَّقُوا Sakın olan ki tefrika yani, ne yapmayın? Düşmeyin. Parça parça olmayın. Sakın ola ki bölünmeyin. Yani cemaate irtizam edin. Şimdi bizler daha önce cemaat deyince neyi anlamamız gerektiğini ne yapmıştık? İncelemiştik. Şimdi cemaat derken üç kişi 5 kişi veya en azı 3 kişi ve daha fazlası bir cemaattir. Kelime manası. Bunu kastetmiyoruz. Cemaat derken arkadaşlar, kardeşler neyi kastediyoruz? Cemaat aynı dini, aynı inancı, aynı itikadı paylaşan insanlardır cemaat. Ki bizler ehli sünnetin isimlerini ele alırken Ehl-i sünnetin isimlerinden bir tanesi de ne dedik? Cemaat dedik. Ki Kur'an'da olsun, e, sünnette olsun, nedir? Bunun delillerini zikrettik. Şimdi İslam deyini kardeşlerim, cemaat içerisinde, yani kardeşler arasındaki hukukta nasıl davranılması gerektiğini de bize ne yapıyor? Belli bir daire çiziyor ve o daire içerisinde insanların birbirlerine olan, yani kardeşlik dediğimiz sınırları, hak ve hukuku ne yapıyor? Birbirine e, o daire içerisinde belirtiyor. Şimdi bir kardeşimiz şöyle bir söz kullandı. Ben kardeşliği yaşamıyorum ki kardeşliği anlatayım. Şimdi kardeşlerim, ben rahatlıkla ve içimden gelerek ve bir ima, e, imanımın da gereği olarak ne yapıyorum? Kardeşlerim diye size hitap ediyorum ve bununla da ben gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Yani sizler benim kardeşlerimsiniz. Ya ibadallah kunu ihvanı. Ey Allah'ın kulları. Kardeşlerim. Ne diyor? İmam el-mu'minin ona Müminler nedir? Ancak, Ancak kardeştir. Başka hiçbir şey değil. Yani kardeşlik bir yerde nedir? İmanın bir gereğidir. Eğer ben iman etmişsem, iman etmedi ettiğimi söylemişsem, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah demişsem ve bunun bir sözün tahkiki gerçekleşmesi olarak da Yine benim gibi bu sözü söyleyen, kelime-i şehadeti söyleyen kimse din de benim kardeşimdir. Şimdi Mekteli Müslümanlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve diğer sahabe ne yapıyor? Medine'ye hicret ediyor. Tabi Medine'de daha önce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte hac mevsiminde bir araya gelmiş ve Müslüman olmuş. İslam'ı kabul etmiş. Kimseler var, sahabeler var. Onlar o kardeşlerini yani Mekke'den gelen kardeşleri ne yapıyorlar karşılıyorlar. Tabi Mekke'den Medine'ye hicret eden insanlar, Müslümanlar, -Müslümanlar Allah Resulü Aslan'la birlikte mallarını ve birçoğu çoluğunu, çocuğunu ne yapıyor? Mekke'de Allah için terk ederek hicret ediyor. Allah'a ya Resulüne. Peki Medineli Müslümanlar Ensar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Buhari'de gelen rivayette Ensarı sevmek hubbul ensar minel iman diyor. İman. Muhakkak ki Ensarı sevmek yani Medine'de Müslümanlara yardım eden yani Mekke'den gelen Müslümanlara yardım edenlere edenler olarak isimlendirilen Ensar yani Medine ehlini sevmek muhakkak ki nedendir diyor? İmandandır. Onlara buğz etmek, sevmemek ise nifaktır diyor. Neden kardeşlerim? Şimdi onlar Mekke'den gelen kardeşlerine kucak açmışlar. Ne kadar malı var? Şu kadar. Yarısını ne yapmış? Kardeşi için vermiş. feda etmiş. Hatta bir tanesi, iki tane hanımın var. Bak hangisini istiyorsan onu boşayın. Onu dahi al. Ne yapmıştır? Diye bilmiştir. Şimdi, madem ki bu kardeşlik imanın getirdiği bir gerekliliktir, Öyleyse Müslümanlar olarak insanların birbirlerini sevmesi veya kardeşlik yapması nedir? İmanın bir gereğidir. Şimdi o Medineli Müslümanlar veya Mekkeli Müslümanlar daha sonra kendilerine gelenlere kardeşim diyerek ne yapmışlar? Kapılarını açmışlar. Kendi öz anne ve babadan bir kardeşlerine ne yapmışlar? İmanları gereği kılıç çekmişler. Neden? Eğer sen iman ediyorsan benim kardeşimsin, Allah'ı ve Resulü'nü dost edinmişsen benim kardeşimsin, ama Allah'ı ve Resulü'nü düşman edinmişsen nedir? Sen benim ana baba bir kardeşim dahi olsan, yani karındaşın dahi olsan, sen benim kardeşim değil, düşmanımsın diyebilmişlerdir. Bu da gösteriyor ki kardeşler, kardeşlik yani Allah için birbirini sevme ve Allah için birbirini sevmeme, bu etme nedir? İmanın bir gereği, imanın bir nedir? Göstergesidir. Şimdi kişi imanını muhafaza edebilmesi için nedir? Cemaate itizam etmesi gerekir. Veya o kişinin her türlü fitneden ne yapması gerekir? Uzak olması gerekir. Çünkü dinimiz kitap ve sünnet her zaman için tefrikayı ne yapmıştır? Yermiştir. Ve Müslümanların tek bir yumruk olmasını istemiştir. Onun için kardeşlerim insanların tek bir yumruk olabilmesi için Öncelikle ne yapması gerekir? Fitnelerden. Kendisini fitneye düşürecek her türlü bu kişi de olabilir, bu kadın da olabilir, mal da olabilir. Tamam mı? Her türlü şeyden ne yapması gerekir? Uzak durması gerekir. Ve içinde yaşandığı cemaat olarak da üzerine üzerine terdiye olarak ne düşüyorsa, onu da ne yapması gerekir kardeşlerim? Yerine getirmesi gerekir. Şimdi biz, her ne kadar fitnelerden, fucurdan uzak durursak, dinimizde o kadar sağlam adımlarla yürürüz ve Allah Azze ve Celle'nin وَلَا <gülüyor> illa ve وَاَنْتُمْ muslimun Sakın ola ki, sizler ne yapmayın? Müslümanlar olarak canlı, Başka bir şey değil. Evet. Ve insanların, kişilerin bunu sağlayabilmesi için de ne yapması gerekir? Her türlü fitneden evet. zat durması evet. ve fitneye sebebe, sebep olabilecek her şeyi de ne yapması gerekir? Tıkaması <gülüyor> gerekir. Bunların kişilerin ferdi olarak kim ne yapması gerekiyorsa onu yapması gerekir. Veya cemaat olarak ne yapılması gerekiyorsa onun da ne yapılması gerekir? yapılması gerekir kardeşler. Şimdi Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın zamanında bazı Müslümanlar ne yaptılar? Mürted oldular. Yani dinlerinden döndüler. Nasıl? Tuttular. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ve geldikleri zekatı inkar ettiler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah ondan razı olsun ne yaptı? Onlara savaş açtı. Halifeli zaman, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın vefatından sonra. Hazreti ebubekir Bekir geldi. Dedi ki Ey Ebu Bekir sen la ilahe illallah diyen kimselere karşı savaş mı açıyorsun? Buna zıt geldi. O kimseler la ilahe illallah diyen kimseler evet ama zekatı vermediler. Hz. Ebu Beker radiyallahu anhu Allah'ın kalbini hakkak açtığı bir kimse ne diyor? Ey Ömer diyor vallahi onlar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vere geldikleri en ufak bir şeyi dahi vermeseler vallahi ben onlarla savaşırım diyor. Ve Hz. Ömer diyor ki ben anladım ki Allah azze ve celle onun kalbini hakkını yapmış açmış diyor. Ve ondan sonra Müslümanlar Onlarla ne yapıyor? mürtet vasfıyla savaşıyor. O yüzden kardeşlerim bugün içimizde eğer birileri fitneye sebep olacak harekette bulunuyorsa veya isteyerek veya istemeyerek çünkü ne diyor Allah Resulü Selam? La darar ve la darar ne kasıtlı olarak, ne de kasıtsız olarak bir Müslümana zarar vermek nedir? Yoktur. Eğer bu zarar verilecek cemaat ise, salam. Bunun cürmü nedir? Çok daha ağırdır. büyüktür kardeşler. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, el fitnatu ashadu min al-qatlı. Muhakkak fitne öldürmekten, katilden nedir? Daha, daha şiddetlidir, daha kötüdür kardeşler. Fitne nelene sebep olur bilir misiniz? Fitne, insanların cemaatten uzaklaşmasına sebep olur. Cemaatten uzaklaşan da ne yapar? Helak olur kardeşlerim. Neden? Bugün, eğer benim bir kardeşim 10 yıldır, 15 yıl, Belki de 20 yıldır bu davanın yani bu dava derken İslam davasının içerisinde olan bir insan eğer rahatlıkla masiyet işleyebiliyorsa veya ne bileyim sakalını kesebiliyorsa buna bir müşkülat var kardeşte. Yani öncelikle tutar ben kendi nefsimi ne yaparım hesaba çekerim acaba bende bir yamukluk mu var? Acaba başına gelen fitnelerden dolayı veya cemaatin içerisinde olan fitneden dolayı mı bu meydana gelmiştir diye benim oturup ne yapmam gerekir? Belki de ağlamam gerekir kardeşler. Bu bizim sevinebileceğimiz bir durum değil. Aksine oturup ağlamamız gereken şeylerden bir tanesidir kardeşler. O yüzden fitne insanları cemaatten uzaklaştırır. Cemaatten uzaklaşan helak olur kardeşler. Şeytan bir kişiyle beraberdir. İki kişiden daha uzaktadır ve Allah'ın eli muhakkak ki nedir? Cemaatin, Cemaatin üzerindedir. üzerindedir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselam. O yüzden kardeşlerim fitne katilden, ölümden daha beterdir. Fitneye sebep olacak şeyler, hani derler ya, yılanın başı küçükken ezilmesi gerekir. Ne yapılması gerekir? O fitnenin en kısa zamanda bertaraf edilmesi öncelikle güzel bir şekilde ne yapılması gerekir nasihatla bu işin fitnenin çözülmesi gerekir kardeşler. Çünkü bu nedir? Bir yerde imanın gereğidir kardeşler. Yani ben Allah'a ve Resulüne iman ediyorum diyen kimselerin ve İman üzere ölmek isteyen, ölmek, iman üzere ölmek isteyen kimselerin nedir yapacağı, yapması gereken görevdir. Evet kardeşlerim. Dersimiz akide de bugünkü konu gerçekten daha önceki ümmetlerin başlarına gelen ve sapbaların en çok olduğu uluhit tezidi yani Allah Azze ve Celle'yi ibadetlerinde birleme ile alakalı mevzu kardeşlerim. Daha önceki dersimizde Rubiyet tevhidini ele almıştık. Ki rububiyet Allah azze ve Celle'yi yaratmasında rızık vericisi olan rızık verici olarak kabul etmede onun her türlü işi müdebbir eden, tedbir eden, yaşatan, öldüren rızık verenin, yağmuru yağdıranın, ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkartanın Allah Azze ve Celle olduğuna ne yapmaz? iman etmiştir. Şimdi geçmiş toplumlarda dedik, bu, tevhidin bu bölümünde ne olmadı? Herhangi bir müşkülat olmadı. Yani bir firavun bile, ben sizin ilahınızım, ben sizin haşa Allah'ınızım diyen bir firavun bile aslında ne yapıyordu? Onu ikrar eden bir kimseydi. Çünkü tam ölümü anında ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine ne yaptım dedi? iman yaptım. Ama Allah ne buyurdu? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Ve onun tövbesi ne yapılmadı kabul edilmedi. Yani haşa Allah'ın vücudiyetini varlığını, Rabbini inkar eden Firavun bile aslında neydi? Allah'ın varlığını kaybinde ikrar eden, varlığını çok iyi bilen bir kimse idi. Gösteriyor ki bu Rubbiyet Tevhidinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın gönderildiği o topluluk ne yapıyordu? Burada herhangi bir müşkülatları yoktu. Ama iş Uluhiyet Tevhidi dediğimiz Allah Azze ve Celle'yi bütün ibadetlerde yaptığımız bütün ibadetlerde birlemeye geldiği zaman işte orada ne yapıyor? Ümmet fırkalara bölünüyor kapıtan işte ne yapıyor? Burada sapıtıyor kardeşlerim. Şimdi, bu tevhid için, yani Allah Azze ve Celle'yi ibadetlerimizde, yaptığımız ibadetlerde birlemek, sadece ve sadece Allah için yapma tevhidi olan bu uluhiyet tevhidi, sırf Allah Azze ve Celle bunun için insanları ve cinleri ne yapmıştır, yaratmıştır. Nitekim ayet-i kerimesinde, ben insanları ve cinleri, başka bir gaye için değil. Ancak ve ancak beni bana ibadet etmeleri, ibadette beni birlemeleri için yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve bütün peygamberleri, ta ki Nuh Aleyhisselam'dan son peygamber, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişine kadar bütün peygamberler istisnasız ne yapılmıştır? Bunun için gönderilmiştir. Nitekim Allah azze ve celle wama arsalna ke min wama arsalna min kabli ke min rasul illa nunu ilehi anhu la ilahe ana fakbudun. diyor ki Allah azze ve celle. Biz diyor senden önce Hiçbir peygamberi göndermedik ki ancak ona şunu vahyettik. Ennevû la ilahe illa ana Yani benden başka diyor Allah Azze ve Celle hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Ve ne yapın? Fa'budun öyle, öyleyse yalnız ve yalnız bir olan Allah'a ne yapın? Kulluk edin, onu birleyin, ona ibadet edin ve muhakkak ki bütün peygamberlerin gönderilmiş bütün peygamberlerin ilk daveti de nedir? Allah Azze ve Celle'yi bütün ibadetlerde birleme bütün yapılan ibadetleri yalnız ve yalnız Allah için yapma olmuştur buyuruyor ki Allah Azze ve Celle وَلَقَذُوا asna fi كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِدُ الطَّابُودُ muhakkak ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Peki o peygamberlere neyi vahyettik diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> yalnız ve yalnız bir olan Allah'a ibadet edin, kulluk edin ve tağuttan da ki tağutun tefsirlerinden bir tanesi de nedir? Şeytandır. Hazreti Ömer radıyallahu an. tağut nedir diye sorulduğunda kendisine nedir? Tağut şeytandır diyor. Ki açıklaması, başka açıklamalar da vardır. Ve tağuttan da sakınmaları için ne yaptık? Onlara peygamberler gönderilmiştir kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim sırf bu tevhid kelimesi, la ilahe illallah yüzünden ümmet peygamberlerle insanlar arası ne yapmıştır? Hüsumet, münakaşalar meydana gelmiştir. bidat ehli kurafe ehli, şirk ehliyle Tevhid ahlı arasında ne yapmıştır? Münakaşalar hatta savaşlar meydana gelmiştir. Bununla sırf bu kelime için, tevhid için ne yapılmıştır? Kılıçlar kınından çekilmiştir kardeşler. Yani öyle şeyni işi yüce bir kelime değil ki kardeşlerim. Allah azze ve celle sırf bunun için ne yapmıştır? İnsanları ve cinleri خلقilemiş, onları yaratmıştır kardeşler. İmam Sanani rahimahullah diyor ki kardeşlerim Yemen'in büyük alimlerinden şunu çok iyi bil ki diyor. Allah Azze ve Celle peygamberleri öncesinden sonrasında yani ilkiyle sonuyla yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'yi birlemelerini insanlara anlatmaları için ne yapılmıştır? Sırf bunun için gönderilmiştir. O yüzden kardeşlerim daha önce dediğimiz gibi onlar işte Allah vardır, Allah birdir. Bunu ispat için ne yapılmamışlar? Gönderilmemişler. Yani bunu zaten onlar fıtratları gereği ne yapıyorlar? Biliyorlar, ikrar ediyorlar. Ama onların gönderilmeleri nedir? Sırf Allah'a birlemeleri, Allah'a kulluk etmeleri, ibadetleri yalnızca Allah'a has kılmaları için, ihlas iler. O yüzden onlar ne diyorlar? Eci'tenâ bine'abudallâhı vahdâ sen bize Yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmemiz için mi gönderildin diyorlar. Evet. Peygamberler, Allah Azze ve Celle o peygamberleri <gülüyor> yalnızca kendisine ibadet etmeleri ilah olarak yalnız.